الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تدامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. Allah Resulü ve Selam şöyle buyuruyor, Sizler 14'ünde ayı onu görmek için herhangi bir sıkıntı çekmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Bundan dolayı eğer güneş doğmadan önceki bir sabah namazını cemaatle kılmak ve batmadan önceki bir ikindi namazını geçirmemek, yani vaktinde eda etmek gücünüz varsa bunu yapınız. Hadis muttefakun aleyh ey Buhari ve Müslim'de kayıtlıdır. Yani ben diyorum ki niye bu iki namaz? He inşallah onu açacağız hocam. Yani, değil mi? He, bu iki namaz artı rüiyetle niçin bu namazlar? Yani, yani nasıl bir alaka yani, kurulmuş Allah. Rabbimizi görmekle? İnşallah bunun üzerinde duralım. Sahih ve mütavatir olan bu hadisi şerif, müminlerin cennette Allah subhanahu ve Taala'yı göreceklerine ve onun kerim vechine bakmakla nimetleneceklerine dair ayet-i kerimelerin delalet ettiği hususların lehine tanıklık etmektedir. Ey bir delildir. Yüce Rabbimizi görmeye dönük bir delildir. Ayet ve hadislerden oluşan naslar iki hususu göstermektedir. O zaman diyor, biz bu naslardan iki şeyi çıkartıyoruz. Birincisi, bu nasların, yüce Allah'ın yarattıklarının üstünde oluşuna delildir. Çünkü bu naslar, yaratılanların Rableri üstlerinde olduğu halde, onu görecekleri hususunda açık ifadeler taşımaktadır. Yani diyor ki, bu aynı şekilde, dikkat ediniz diyor, Allah Azza ve Celle kullarının üzerinde, yani üstte olduğu halde, onlara görünecektir. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden birisi ayın on dördünü on e, dördüne bakarken veya onu görmek için nasıl ki bir başkasına eziyet etmiyorsa, bu konuda sıkıntı çekmiyorsa yine aynı şekilde sıkıntı çekmek sizin Rabbini görecektir. Dolayısıyla diyor burada bu nastan çıkartılan delil yüce Rabbimizin yarattıklarının üstünde olduğudur. Biliyorsunuz zaten akidemiz budur. Ee, selef-i salihimizin akidesi budur. Efendime söyleyeyim, menhecimizde inanış budur. Ey Aişe (r.a.) haber veriyor, ayetler haber veriyor. Allah azza ve celle her şeyin üstünde olduğuna dair. Önceki hafta işlediğimiz dersi hatırlayınız. Ey Allah diye sorduğunda cariyeye dedi ki: "Ve huve fissemeh. Ey o dedi semadadır yani semaların üstündedir. Her şeyin üstündedir. Çünkü Allah (s.a.v.) diyor: "Allah mennek zâhiru feylesa fawkake şey." Sen zahir olansın. Senin üstünde hiçbir şey yok. En basiti Ahzab suresi 37. ayet Allah, Resul Allah Resulü ve Sellemi Zeynep Binti Cahş'la evlenmesi için bu ayet indi. Allah ona dedi ki yani onun nikahına Allah kıydı. Anladınız mı? Yani Allah Azze ve Celle ayet indirdi dedi ki yine onu al. Dolayısıyla bunun bir siyeri var yani bir hikayesi var. Bunu gerek yok bunu söylememe. Ee, Zeynep Binti Cahş aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının kızıydı. Evlendi. Ondan sonra dedi ki mesela diyor diğer hanımlarına karşı şu sözle övünürdü Zeynep Binti Cahş. Resulullah Aleyhisselatü diğer hanımlarına karşı derdi ki Zavvecekum ehlikum zavveceni Allah-u Teala min fauki seb'a semevâti.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 Yine işte on 14'ünü Aleyhisselatü Vesselam örnek verirken e, burada diyor ki, burada yine diyor Allah Azze ve Celle'nin bütün yaratıkların üstünde olduğuna dair bir delil vardır. İkincisi en büyük nimet şanı yüce Allah'ın kerim vecihine bakmaktır. Bu büyük bir nimettir. Çünkü biliyorsunuz ayette diyor ki onlara cennet ve daha fazlası vardır. İlim ehli diyorlar ki, yani müfessirler diyorlar ki yani cennet, yani biz şu an Allah Azza ve Celle razı olduklarına nasıl bir mükafat veriyor arkadaşlar? Cennete koyuyor. Peki cennetten daha fazla ne olabilir? Ee, i̇şte müfessirler diyorlar ki, ilim ehlimiz diyorlar ki Allah Azza ve Celle cennet ve daha fazlası derken, daha fazlası işte kerim ve cihini iman edenlere göstermesidir. Rablerini görmeleridir. Bu daha fazlasıdır. Bir şey Allah yukarıda hesap gününde bütün insanlar görecek mi yani? Sadece gününde şey şahsi olarak mı? Allah Azza ve Celle'nin bütün insanlarla konuşacağına dair delil var. Vardır, doğrudur. Hani dedik ya istisnasız evet. hadis rivayet ettik, yani, hadis rivayet ettik. Allah Azza ve Celle herkesle her konuşacak. Herkes daha yani mesela, e, iman edenler, etmeyenler... Bu iman edenlere bir nimettir. Evet. tamam? Etmiyenlerin burada kör olarak haşredilmesesi söz konusu değil mi? İman etmiyenler, o yüzden mi göremiyor? Yok, Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle cennet ehline kendini gösterecektir. Yani o ruyet, o görülmesi şeyde değildir. Yani mahşer alanında değildir. Yani fırkalar ayrılmadan önce değildir evet. cennet. cennet bu cennettedir. Çünkü tamam. dikkat edin. Ee, inşallah devam ettikçe bu daha iyi anlaşılacak. Allah Azza Ve Celle müminlere nimet olarak görünecektir. Mesela başka hadisler de gelmiştir. Mesela diyor ya onları temize çıkarmaz, onlarla konuşmaz şu bu. Tamam. Ha, o özel bir konuşma mesela. Herkesle konuşacak Allah. Bir de ancak yani onlara konuşma hani tabiri caizse hani eh, muhatap Olmaz. almamak Hani diyor ya şunu yapanlar mesela kibirlenen veya efendime söyleyeyim ya da yaşlı zani bunlar yani haber verildiği zaman o ve yüzekkiyim onları temize çıkarmaz öyle yükelli onlarla konuşmaz ee, ve yani başka şeyler de var Dolayısıyla bu görme ancak müminlere özeldir çünkü onlara cennet ve daha fazlası var. Tamam? <gülüyor> Ancak yüce Rabbimizin <gülüyor> vacae e bu vel malaikatu saffan Melekler saf saf dizilip Rabbin geldiği zaman. Hani diyor ya, han sujud O gün ساق açıldığı zaman. ساق yani tabiri caizse ayak yani şu kadem. Heh. Açıldığı zaman hani diyor ya onlara sorulacak. Müslümanlar, ey onların içerisinde münafıklar da var biliyorsunuz. Onlar da Müslüman sınıfında bekleyecek. Yahudiler bir grup, Hristiyanlar bir grup, Müslümanlar bir grup. Onlar diyecekler "Rabbimizi bekliyoruz." Rabbiniz kim Uzayir. Onlar diyecek gibi bekliyorsunuz Hristiyanlara. Onlar diyecek "Rabbimiz İsa." Onlara Müslümanlara denilsecekler ki "Biz Rabbimizi, Rabbinizi nereden tanıyorsunuz? Biz onu sakten tanıyoruz diyecekler. Tamam mı? O da diyorsak açıldığı zaman Buhari'de geçer bu hadis. Hemen diyor secdeye kapanırlar. Ey güç yetiremezler kimler? Münafıklar. Onlar çünkü dünyadayken kerh etmişlerdi secde etmeyi. O zaman orada secde edemeyecekler. Aynen böyle eğilemeyecekler. Ancak Yahudiler ve Hristiyanlar onlar ise cehenneme, cehennem onlara serap gibi gösterilecek ve öyle cehenneme gidecekler. Ha, Bunlar olacaklar. Yüce Rabbimizin bir takım sıfatları orada tecelli edecek. Ama şeyini görmek cennette ve müminlere özel bir mükafaktır. Özel bir müjdedir. Ben hadisi seçiyorum. Şey ben mahşer gününde anladım. O yüzden soruyorum. Devam edelim inşallah. İkincisi, en büyük nimet dedik. En büyük nimet kerim olan Rabbimizin vecihine bakmaktır. Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi diye buyurmasından kasıt görmenin görmeye benzetilmesidir. Görülenin görülene benzetilmesi değildir. Yani demek istiyor ki burada bir teşbih yoktur. Yani Allah Azza ve Celle'yi kamera benzeterek, yani aya benzeterek bir benzetme yok. Görenin, yani bakanın bir şeye bakmaya bir örnek var. Yani Rabbimizle ilgili bir teşbih değil, kulun görmesiyle ilgili bir teşbih yapılmakta. Bakmayı yani buna bir örnek aynen öyledir. Yani burada bir böyle bir teşbih yok, burada bakanın bakan'a bir teşbih var. Yani gerçekten şu an ay çıktığı zaman, şu an bütün dünya hepimiz onu seyretsek ayın 14'dünde yani en böyle dolunay olduğu zaman onu görmek için hiç sıkıntı yaşar mıyız yani? Teleskop gerekmez, değil mi? Ama mesela diyorlar ki sakallı şerif diyorlar millet bir bir onu görmek için, değil mi? <gülüyor> Ha, yani o manada. Zaten hadiste de geçen açık bir havadır. Yani dolunayın belirgin ortada olmasıdır yani. Yani ayı en mükemmel haldeyken, on dördündeyken, herhangi bir bulut tarafından gölgelenmezken görülmesi ne kadar açık seçik ise onların Rablerini görmeleri de öyle olacaktır. Bundan dolayı hemen arkasından onu görmekte herhangi bir sıkıntı çekmek sizin kaydını düşmüştür. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Çünkü biz bu verilen benzetmede yani ayı görmekte herhangi bir sıkıntı çekmeyiz. Allah Aleyhisselatü Vesselam hani işte bunu anlayabilmemiz için diyor ki yani siz bir sıkıntı çekiyor musunuz ayı görmekte? İşte Rabbinizi de böyle göreceksiniz. Bu ibarenin bir rivayeti de birbirinizi sıkıştırmaksızın ve biriniz diğerine yapışmaksızın anlamına da gelebilir bir rivayette onu görmekte herhangi bir sıkıntı ya da bir aldanışa düşmeyeceksiniz anlamındadır. Bu hadiste Allah Resulü sallallahu ve özellikle sabah ve ikindi namazlarını kılmaya teşvik etmesi, bu namazları cemaatle birlikte kılmaya özen gösteren kişinin, her türlü nimetin kendisine oranla küçüldüğü o mükemmel nimete nail olacağını göstermekte ve aşağıdaki hadisin de delalet ettiği üzere bu iki namazın önemini vurgulamaktadır. Nedir o hadis? Gece melekleri ile gündüz melekleri aranızda görev teslimi yaparlar. aralarında, Aranızda yani sizin yaptığınız amelleri devralıp Allah'a götürürler görev teslimi yaparlar ve bu melekler sabah namazı ile ikindi namazında bir arada olurlar. Yani fecir vakti, fecir vakti e, yani fi salat el fecr yecmu'u el melaikah. Yecmu'u fi salat el fecr ve fi el asr. Anladın ya ahi? Yani yecme'un, alıyorlar amelimizi eee ulaştırıyorlar Rabb'una azza ve celle. Şimdi buradan Dolayısıyla fecr namazıyla ikindi namazı yani salat-ı asr dediğimiz ikindi namazı demek ki Rabbimizi görmeye sebep ibadetlerden birisidir. Çünkü aleyhisselatü vesselam siz Rabbinizi ayın on dördünde gördüğünüz gibi göreceksiniz buyuruyor o halde diyor bunu isteyenler Allah'ın vechine talip olanlar bu namazları diyor cemaatle kılma konusunda hmm. veyahut ikindiyi geciktirmeme konusunda ihtimam hmm. göstersinler. Evet. Evet. ala salavatı o namazlar önemli. Bir de işte öneminin, bir daha önemini vurgulamak için başka bir hadis getiriyor muttefakun az önce okuduğumuz. Evet, evet. Çünkü fecir namazında geceleyin amellerin hıfzını tutan yani tabiri caiz amellerin dosyasını tutan melekler bunu fecir namazında, fecir, e, gündüz melekleri de fecir namazında bir araya geliyorlar. Ay, gece nöbetçiler tabiri caizse amelleri yükseltiyor, gündüz melekleri de artık e, nöbet tutmaya veya hıfz etmeye devam ediyor. Ne zamana kadar? İkindiye kadar. İkindi tekrar o gece melekleri iner, görevi devralırlar. Ey yani bu esnada ne olur? ne olur? Hem gece melekleri hem gündüz melekleri sizin o halde ibadet halinde olduğunuza şahit olurlar. Ve sizin bu amellerinizi yazarlar. Hani nasıl e, şu an mesela diyelim ki burada biz saat 10'da nöbeti devredeceğiz. Öyle diyelim yani. Buradan kalkacağız başka meclis, başka arkadaşlar oturacaklar. Şimdi o gelenler, kalkanlar birisi bize şahit olsa hepimizi görür o, o anda yani. Böyle bir şeydir. Hem gelenleri görüyor, hem gidenleri görüyor. Böyle bir şeydir. Dolayısıyla zaten namazın cemaatle kılınması mevzusu önemli bir mevzudur. Cumhura göre, cumhura göre yani mezheplere göre farz-i kifayedir. Hanefi, Şafii ve Malikilere göre. Ancak Ahmet İbn Hanbel'e göre, Ahmet İbn Hanbel'e göre yani Hanbeli ulemasına göre farz farza aındır ey yani farzdır bu namazı cemaatle kılmak gerekir. Çünkü hadisler bunu gösteriyor diyorlar. Dolayısıyla gerçekten böyle bir mükafata erişmek için ortaya bir gayret konması gerekir ve cennet ey cennet ve daha fazlasını isteyenler bütün namazlarda ihtimam gerektiği gibi yani Allahu celle bunu söylerken yani akşam namazı daha mı zayıf ya yatsı? Hayır. İşte burada görüyorsunuz diyor ki burada o nöbet değişmesi, meleklerin nöbet değişmesiyle alakalı olarak yani hem ecri fazla hem, çünkü biliyorsunuz bir ayette ne diyor hocam? Ee, inne سَلَاتِ الْفَجْرِ كَانَتْ مَشْهُودَ diyor değil mi? İşte muhakkak gidiyor ki, diyor kitab-ül fecri Kitab evet bu şekilde yani e, diyor ki ey şahitlidir yani burada Burada eee şahitli dilden kasıt her gün okunan Ha Kur'an el-Fecrî kana Evet yani fecirde okunan Kur'an şahitlidir. Öğlen şahitsiz mi? İkindi şahitsiz evet. mi? Halbuki evet. kiramen katibîn ya'lemûne mâ evet. Üzerinizde diyor şerefli yazıcılar var her yaptığınızı bilir. O şahitlidirden kasıt yine işte bu melekler. İşte artık şahitliğin arttığı ey Allah azze ve celle'nin Ayetlerinin tecelli ettiği, tecelli ettiği, efendime söyleyeyim, kul Allah'a kıraatte bulunurken veya e, ibadette bulunurken işte o gece ve gündüz meleklerinin onun üzerine şahit olması, bu anlamda bu namazların da önemini ortaya koymaktadır. Yani gece melekleri gidiyorlar, ne zaman gidiyorlar? Fecir vakti. Gidiyorlar, bakıyorlar ki bu kul ibadet halinde ve en güzel şekliyle yerine koymaya çalışıyor. İbadeti yerine koymaya çalışıyor. Efendime söyleyeyim, geceleri bir daha geliyorlar ikindi. Yani geliyorlar tekrar nöbeti devralmaya. Bakıyorlar ki bu kul hala o halde. Anlıyor musunuz? Bu da sanki hep ordanmaz kılmış gibi bir He. He. Allah'a hep onun amellerini böyle ulaştırıyorlar. Gündüz melekleri de aynı şekilde. Dolayısıyla bu konuda ihtimam göstermek Allah azza ve celle'nin inşallah veçhini görmeye sebeptir. Allah Azza ve Celle'nin veçhini diliyoruz. Allah Azza ve Celle bizi cennetle ve daha fazlasıyla rızıklandırsın. Abi bir şey soracaktım da. Ee, kolun işlemiş olduğu e, günahlar bir ara, e, bir ara dinlemiştim de. E, o vakte kadar e, yazılmayıp da e, istiğfar etmesi bekleniyormuş. Öyle bir şey var mı? E, bu ikindi. Bekliyor. Şarjımızın... Melekler bekliyor. Yazmıyor. Öyle bir şey, bir şey var. Öyle o, mi? Kavci verdiği kötülükleri değil mi? Acele etmiyor. İyilik meleklerinden inanmadan işte, yazamıyor. Sonra Yarucum yani yapmadığı kötülüğü mü, yaptığı kötülüğü mü? Na Tamamdır. Namaz konusunda da ben. Namaz konusunda ben. O Ben tam e, şey yapmadı, Geçirdiği e, için yazmıyor. Şeyden en bir sonra yazıyor yok hocam şimdi yok şimdi, şimdi, bunu... şimdi bunu... ben o yüzden yapmadığı diye soruyorum zaten bak dikkat dolarına edin dolarına olduk. hocam, hocam olduk. pardon şimdi yaptığı mı diye yapmadığı mı diye soruyorum şimdi bakınız bu melekler esas bizim üzerimizdeki yazıcılar kiramen kertibin dediğimiz yazıcılardır şu an benim ağzımdan çıkan her kelimeyi yazan meleklerdir ey yani sizin de ağzınızdan çıkan sizin bildiğiniz yaptığımız Allah azze ve jalla diyor ki ne yâlamı ona tefalı. Sema. Ve albıçra ve alfa. Kullu aik kana anhu mesûle. Ee yani diyor bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Ya da bilmediğin şeye çağırma. Çünkü diyor. Çünkü diyor kulak, göz ve kalp bundan sorumludur. Şimdi ben bu söylediğiniz şeye akırdır. Kişi niyet edip bir kötülüğe niyet edip onunla amel etmezse, bu yazılmaz. yazılmaz onu yapmadığı sürece. Yani. <gülüyor> <Bilal, bilal. gülüyor> Ancak bilal. bu söylediğiniz şuna aykırıdır. Allah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor, sizden birisi bir kötülük yaptığı zaman, bir fenalık yani bir kötülük <gülüyor> yaptığı zaman, hemen arkasından bir iyilik yapsın ki, Yalnız, o iyilik ne yapsın? Onu yok etsin. Onu silsin. <gülüyor> i̇şte tövbe, e, bekleniyor. Meslim yok değil mi yok. yok. Şimdi o, biz Allah Azza ve Celle ne dediyse deriz, yani Allah Resulü ne emrettiyse onu alırız. Ne yasaklayırsa sakınırız. Bu söylediğimle ilgili bu bekleyen ben şöyle bir şey tabii konuştum. Hani e, hani derler ki kişi namaz kılacağı zaman o geciktirmesiyle ilgili o, hani işte. yaz kılmadı diyecek o bir der ki yani sözde yani bu meleklerin böyle bir şeyi olur. Bunu da çok iyi bilmiyorum yani Allah en iyisini bilir. E, i̇şte der ki belki daha kılacak. Yani böyle şeyler ama bunların ben elle tutulur bir yönünü görmedim. Ancak doğrusu kişi iyilik yapsın, kötülük yapsın. Ne derse, ne yaparsa bu yazılır, bu yazılır. Arkasından bir iyilik yaparsa onu siler diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu melekler de bu amelleri alır, bu görevli meleklere teslim eder ve bu melekler de bunu yukarılara götürür. Anladınız mı abi? Evet, biz inşallah devam edelim dersimize. Ehl-i sünnet ve cemaat diğer fırkaların ortasındadır. İle emsali hâzihil ahadîs ahadîsilleti yukbiru fîhâ Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem Yanlış. An Rabbihi bima yukbiru bih fe innel firkatel nâciyete ehl-i sünneti vel cemaati yu'minûne bithâlik. Keme يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في فراق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم هاك؟ نعم سن <تصفيق> فالله رسول عليه والسلام Rabbi hakkında bize haber verdiği benzeri daha başka hadisler de vardır. Yani biz şu an bu vasıtı de işlediğimiz konuştuğumuz haber verdiğimiz ayet ve hadislerin dışında da haberler vardır. Dolayısıyla inşallah onunla ilgili de açacağız. Şüphesiz ki fırka inaciye yani kurtulmuş fırka olan ehli sünnet ve cemaat Allah'ın kitabında haber verdiği şeylere, iman ettikleri gibi bunlara da tahrif ve tatil etmeden tekiyif ve temsile tabi tutmadan iman ederler. Aksine onlar ümmetin fırkaları arasında vasattırlar. Tıpkı bu ümmetin diğer ümmetler arasında vasat ümmet oluşu gibi. Metni açacağız inşallah. Yani bu fırkanın en büyük özelliği nedir? Vasat olmasıdır. Müellif, yani İbn-i Teymiye ve benzeri daha başka hadisler sözleriyle şunu anlatmak istemektedir. Zikrettiği hadislerin sıfatlara dair haberlerde var olanların tamamı olmadığından dolayı belirtmiş olduğu hadislerin benzerleriyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Rabbi hakkında diğer hadislerde haber verdiklerine de dikkat çekmektedir. İşte diğer hadislerin de hükmü budur. Yani yüce Allah'ın bu hadislerdeki isim ve sıfatlarına da iman etmek gerekir demektedir. Arkadaşlar, biliyorsunuz biz yüce Rabbimizin dersimiz gereği birçok sıfatına haber verdik. Dedik ki Semi, Basir ya da Maayat, faukiyet, istiva, Tamam mı? Rızası, gazabı, gülmesi, sevinmesi ve buna benzer birçok sıfatları saydık. Dolayısıyla müellif burada bir ifade kullanmış. Diyor ki, İle emsali ile hadis Ve diyor bu, bu hadislerin benzeri olan hadisler. Şunu demek istiyor. İsim ve sıfat konusunda bizim bir metodumuz var. Kim söyleyecek bu metodu? Nedir isim ve sıfat konusundaki metodumuz? Her isim aynı zamanda sıfattır. Ama her sıfat isim değil. Hayır. Daha umumi bir şeyimiz var, bir metodumuz var. O da şu değil mi? Hadisin kabul ettiğini kabul ha. ederiz. ederiz. Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat nefret. ederiz. Nefret de nefret ederiz. Peki ne demek nefiyettiği veya ispat ettiği? Yani örnek verelim. Kur'an ve sünnetin ispat ettiği. Biz bugüne kadar konuştuğumuz bu hadisleri ve ayetleri bahsi geçenleri zaten ispat ettik ve kabul ettik. Şu an bahsi geçmeyen Rabbimizin yani dersimizde bahsi geçmeyen ama asıl itibariyle var olan isim ve sıfatlarını da aynı şekilde Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat ederiz, nefret de nefret ederiz. Yani Kur'an ve sünnet haber veriyorsa ki Yüce Rabbimizin bir sıfatını ispat ediyorsa ispat ederiz. nefyediyorsa ediyorsa nefret ederiz. Ey Allah diyor kullarına zulmedici değildir. Bunu nefiyetmiş, Zulüm sıfatı nefretmişiz. Nefret ederiz. Ve huve semî'ul basîr. İşitir ve görür. Ispat etmiş. Ispat ederiz. Peki bu sıfatları ispat ederken takip ettiğimiz metot nedir? Bu da ehli sünnetin ne olduğunu anlatırken metinde geçti inşallah bunu açacağız. Yani dikkat ediniz. Mesela birisi size der, derse ki Hani, e, Allah iner. He, nuzul sıfatı. Ne yaparız arkadaşlar? Nuzul sıfatı hadisle ispat edilmiş mi? Evet. İspat edildi. Peki nasıl iner? Leyseke mislihi şey. Dolayısıyla bu, bu hususu inşallah üzerine duracağız. Bizi vasat ümmet yapan nedir? İnşallah bunu açacağız. Bu önemli bir kaidedir. Bakınız bu demin söylediğim. Önemli bir kaidedir. Kur'an ve sünnet sana iman etmen için ispat etmiş. Sen niçin bunu nefh ediyorsun veya boşaltıyorsun temsile, teklife gidiyorsun? Bunları açacağız. Evet. Birisi şöyle bir şey yapsın. Ne derler? Boğazını, boğazını harbilesin de benden sonra okumaya devam edecek artık kardeşlerden birisi. Sen demin Sesten, gürültüden bahsediyordun. Seni buraya alacağım. Oradan ses gelmez ve sana okutacağım. Ee, Haluk dayı. Evet. Daha sonra ehl-i sünnet ve cemaatin inancını pekiştirici ifadelerle dile getirmiştir. Onlar sahih sünnetle gelen sıfatlara inanırlar. İşte bu sözümüzün sözümüzün benzeridir. Yani ey Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ne yaparlar? Ispat ederler. Yüce Allah'ın kitab-ı keriminde haber verdiklerine inandıkları gibi herhangi bir tahrif, tatil, tekiyif, temsil yoluna da gitmezler. Peki nedir bunlar? Bunun üzerinde duralım. Diyor ki kitaptaki ifadede fe Fırka-nâciye ehli sünnet ve'l-cemâa diyor ki muhakkak ediyor kurtulan fırka ehli sünnet ve'l-cemâa'dır. El-sünne ve'l-cemâa fırka-nâciye. Çünkü i ve sellem kurtulan fırka olduklarını haber vermiştir. O halde ve (r.a.) bunu haber verirken diyor ki fe inne hâzihi'l-ümmet teftereku ala 370 milleh. Kulluha fi'n nar. Allahu celle celaluhu diyor ki bu ümmet 73 fırkaya ayrılacak. İstisna yapmıyor dikkat edin buraya kadar kulluha hepsi fi'n nar hepsi ateşte. İlla sonra istisna yapıyor. İlla vahide. <gülüyor> Ancak birisi müstesna diyor. He, diyor ki men hiye ya Resulullah Kimdir bu? Bir rivayette diyor ki وَمَا أَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِهِ Ben ve ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenlerdir. Dikkat edin. Yani ashabın anlayışı bir başka rivayetinde diyor ki وَهِيَ الْجَمَاءَةِ cema evet. O cemaattir yani ehli sünnet ve cemaattir. Ancak işin garip tarafı gelin görün ki bugün birçok fırka, sapık fırkalar dahil derler ki نَحْنُ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءَةِ biz derler ehl-i sünnet ve cemaat. O yüzden mesela İmam Elbani rahimahullah birisiyle yaptığı, hani birisi dedi ki yani çıkıp ya da birileri diyebilir yani. Niçin diyor, siz diyorsunuz ki biz selefiyiz? Ben Müslümanım de yeter diyor yani. Niçin diyor sen diyorsun bir Selefi, selefiyim ben? Çünkü diyor böyle isimlendirmek İnşallah. şey yapar bir fırka ortaya doğurur yani. Sen bir fırka oldun. Allah size Müslüman ismini takmış ve bundan güzel isim yoktur. İmam Elbani rahim biriyle soruyor diyor ki sen diyor sen diyor kimsin diyorsa ona o da diyor ki ne ben Müslümanım diyor yani bundan daha güzel bir isim mi var öyle değil diyor ki ne peki diyor hangi Müslümanlar yani diyor nasıl hangi? ben Müslümanım diyor yani hangi Müslümanlardan nasıl şimdi diyor. Bana diyor bunu söylemen lazım ki ben senin hangi Müslümanlardan olduğunu anlayayım. Kaderi inkar eden kaderi misin Allah'ın sıfatlarını inkar eden cehmi yemişsin. Büyük günahı küfür gören harici misin Bana söyle diyor sen kimsin? Böyle şey yapınca diyor ki ben diyor Kur'an ve sünnete bağlı olan bir Müslümanım. O da diyor ki ne yine yetmez. Niye? Yine yetmez. Çünkü diyor bu fırkaların hepsi kendisini Kur'an ve Sünnet'e nispet ediyor. Hepsinin ortak özelliği diyorlar ki e, Kur'an ve Sünnet. Kur'an ve Sünnet. Kur'an ve Sünnet. Git şimdi mesela sofisine sor diyor Kur'an ve Sünnet. Felsefecisine sor diyor Kur'an ve Sünnet. Tekfircisine sor diyor Kur'an ve Sünnet. Hangisine gidersen? Git diyor ki e, Kur'an ve Sünnet. İmam El Rahim Allah diyor ki e, bu söz yetmez diyor. Bu seni tanıtmaya yetecek bir söz değildir. Çünkü diyor, bütün tarih boyunca, yani siz mutezilesinden tutun, cehmiyesinden tutun, rafızilerinden tutun, hariciyelerinden tutun, mürciyesinden tutun, birçok fırkalar, hepsi diyorlar ki Kur'an ve sünnet. O da diyor ki ne? Ben diyor, ümmete kendini nispet ediyor. Diyor ki bu ümmetten bir ferdim. Diyor ki ve Vesselam diyor ki inne Bu ümmet diyor yetmiş üçüncü fırkaya ayrılacak. Sen bunlardan hangisisin O zaman diyor ki ey şeyh Allah sana rahmet etsin. Bana söyle ben kimim? <gülüyor> <gülüyor> yani ben kimim diyor yani. Gerçekten o zaman sen kendini tanıtmak için akideni ortaya koyacaksın. Menhecini ortaya koyacaksın. İşte İmam Elbani Rahimahullah o zaman diyor ben Ümmetin ferdiyim demek veya ben Müslümanım demek yeterli bir söz değildir. Çünkü bu sözler yuvarlak kelimeler haline gelmiştir. O halde sen diyeceksin ki ben Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlayan bir Müslümanım. Kendi akideni oluştururken bakacaksın. Allah Allah'ın sahabesi bu Kur'an ve sünneti nasıl anladılar öyle alacaksın. Ona muhalefet etmeyeceksin hiçbir sözünde. Hiçbir davranışında, hiçbir ne muamelatta ne ahlakta ne şunda bunda hiçbir şeyde muhalefet etmeyeceksin. Aleykümselam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. hoş geldiniz. <gülüyor> Allah razı olsun Hüseykariyam seni bekliyoruz kardeş. Hoş geldiniz. Bugün herhalde hocama selam vermeden gitmek yok. Allah razı olsun yeni kiraladığınız eve tadilat yapıyorsunuz herhalde. Ya, Şurada da bir aile var. Ya, ne, He, Allah razı olsun. Ee, doğrudur hı hı. mazeretiniz makbuldu. O yüzden Burada ne yapıyor? Bilmiyorum. şimdi. Selefi dediğinizde de yeterli oluyor mu artık bu zamanda? Şimdi onlar şimdi ne yapıyorlar? Mesela selefiliği kirletmeye çalışıyorlar. Mesela diyorlar ki Vahabiler diyorlar. Selefilik ismini kullanarak kendilerini gizliyorlar. <gülüyor> yani selef hiç kimsenin itiraz edeceği bir kelime değildir. Yani Çünkü selef makbul bir kelimedir. Sözlükteki mana neyse bu böyle kullanılır. Yani seleften kasıt öncekilerin yoluna uyanlar. Çünkü sen öncekilerin yoluna uymazsan yeni bir şey uyduracaksın. Fe, ancak şerei olarak yani bizim selefimiz bu kelimeyi kullanırken bundan kasıt üç dönemdir. Biz selefiler derken kendimizi yani buna nispet ediyoruz. Diyoruz ki ashab tabi'in etba'at tabi'in. Yani bundan kasıt selefim, selefimiz onlar. Biz de selefi derken kendimizi onlara nispet ederiz. Dikkat edin. Diyor ki kurtulan bir tane fırka var diyor. Bu fırka da diyor. Ey ehli sünnet vel cemaattir. Ben demin dediğim gibi açın günümüzde en sapık kitapları açın. İlk göreceğiniz şeylerden mesela diyor ki ehl sünnet vel cemaata göre. ehl sünnet vel cemaata göre. Mesela bugün mutasavvufçılar bakıyorsun ellerinde -i Sünnet, ehl i sünnet herkes kendini ehl sünnet vel cemaata nispet ediyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki Vahiy cemaat o diyor cemaattır. ehl sünnet vel cemaattır. Dolayısıyla ashabın övüldüğü ashabın övüldüğü, ashabın menhecinin takip edilmesi gereken bir yol olduğu zaten Tevbe suresi 100. ayette de يفاد ادل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار قراءه الله الفقراء المهاجرين, المهاجرين بعدين أنصار بعدين لأجروا بعدهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يكتبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوسوا فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة onları yok şuh Yani ensar muhacir ve onlara uyanları öven ayetler diyor. Demin hikayete dikkat edin. Ensar muhacir ve onlara diyor ihsanla tabi olanlar. Vallazina Evet. Evet. Sen... inşallah inşallah, inşallah. kalbimize kim bırakma diyor şimdi misin insallah bunu tamam şimdi, şimdi şimdi dolayısıyla şu ayet bile sürekli örnek verdiğimiz Nisa suresinin 115. ayeti bile burada ashaba işaret ediyor diyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُوْدَ وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ Kim diyor? Hak kendisine belli olduktan sonra Rasul'e muhalefet ederse onu cehenneme süreriz demiyor. Dikkat ediniz. Rasul'e muhalefet ederse ve ve وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa Müminlerin yolu kimin yoludur? Ashabın yoludur. Bu ayet nazil olduğu zaman müminler onlardı. Bu Ben üzere olan onlardı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle diyor ve O zaman diyor bunları diyor Öyle gittikleri anladım. yolda tek başına bırakırız cehenneme süreriz. O ne kötü bir gidiş yeridir. Dolayısıyla ya da diyor ki başka bir ayet, ayet-i de Eee Diyor ki ayette ne? Belli inşallah yani söyleyeceğim. Diyor ki, fakat diyor ya ayette ya Subhanallah. Fain amanu Fain amanu bimis ma amantun bihi, fakat فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّهُمْ ف۪ي شِقَاقٍ Diyor ki, Sizin inandığınız gibi inanırlarsa hidayet üzeredirler. Ayeti görüyor musunuz? Sizin inandığınız gibi inanırlarsa hidayet üzeredirler. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِحْتَدَوْا فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer muhalefet ederlerse فَاِنَّهُمْ ف۪ي شِقَاقٍ işte o zaman onlar sapıklıktadır. İşte bunlar hepsi ah, ashabımıza işaret eden hadislerdir. Adam Ebu Bekir, Ömer diyor ama yaşantısında Ebu Bekir ve Ömer'in izi yok. Adam ashab diyor, onlar yıldızdı diyor ama bakıyorsun akidesi onların akidesi gibi değil. Yolu onların yolu gibi değil. Namazı onların namazı gibi değil. Anlayışı onların anlayışı gibi değil. Onlara muhalefet ediyor. Dolayısıyla burada hem İmam Elbani Rahimahullah'ın sen ben Müslümanım demen yetmez. Sen anlayışını kimden alıyorsun? Dinini kimden alıyorsun derken ki sözünün haklılığını görüyoruz. Hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluha finnar illa vahide hepsi ateştedir ancak birisi müstesna. Bu birisi de diyor ki ne? Dikkat edin bu hadisede lütfen. Aleyhisselatü Vesselam diyor hepsi ateşte biri müstesna. Men hiye, ne diyor ve ma ana aleyhi düzeltin arkadaşlar eksik söyledim. Ma ana aleyhi, Ma ve ma ana devamı var ashabı. ve ashabı. demiyor benim üzerinde olduğum yoldur diyor. Demiyor sadece. Ashabımın ben bu ashabımın var. üzerinde gittiği yoldur. Birileri bugün onlara düşmanlık beslemeleri ne kadar büyük bir nifak olduğunu gerçekten şu hadisleri görünce bir kez daha anlıyoruz. Evet. Evet o üç esin. Evet abiler. Şimdi ve dedik ki dedik ki bu lafızdan sonra İşte diyor, ehli sünnet vel cemaat da aynen böyle inanır. Onlara, onlara inandığı gibi, onların inandığı gibi inanır. Yani bize düşen selefimizin inandığı gibi inanmaktır. Kem yûminûne bimâ ahbarallâhu bihi fî kitâbih. Allah azze ve celle diyor, kitabında haber verdiği gibi iman ederler. el sünnet vel cemaat Min gayri tahrif. Tahrif etmeksizin. Tamam mı arkadaşlar? Yani isim ve sıfat konusunda ne yapmayacağız arkadaşlar? Tahrif yapmayacağız. Sıralayalım onları. Tahrif. Ve la tahrif. Ve la temsil. Ve la ta'til. Ve la Bu dört şeyi isim ve sıfatta bu yola gitmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki tarihte bu yola giden fırkalar ehl-i sünnetin yolundan yüz çevirmişlerdir. Yani tahrife düşenler. Tahrif ne? Bunları anlatalım kısaca. Rahat anlaşılsın diye. Ve la tahrif. tahrif ne demekti arkadaşlar? Mananın içini boşaltmak. Mananın içini boşaltıp yerine batıl bir mana yüklemeye tahrif denir. Yani, hani içini boşaltmak yetmiyor. Bir de yerine batıl bir mana yüklüyorsun. Ya Zülfü seni görmek ne güzel ya. Ders anlatırken daha hoş oluyor kardeş ya. <gülüyor> Allah sana hayırlar versin. Rabıta diyebilir miyiz? Hayır. Şimdi dur. Ve la tahrif. Tahrif ne demektir arkadaşlar? Mesela bir ma, bir ma, kelimenin veya bir manayı manayı boşaltmak, batıl bir mana yüklemek, batıl bir şeye batıl bir mana yüklemek. Yani e, birçok şeyden örnek verilebilir. Yani e, ben böyle daha kalıcı daha belirgin bir örnek istiyorum. Mesela Örnek sobadan televizyon anlamak gibi bir şey yani. içini farklı bir şeyle doldurmak. Anladınız mı? Batıl bir mana yüklemek. Tatil ise manayı, içini boşaltmaktır. Yani onu tevil ederek, şey yaparak içini boşaltmak. Ve la tevil dediğimiz tahrif, ve la tahrif. tahrif kelimenin içini mı? boşaltıp, bozmak, bozmak işte, bozmak budur. İçini boşaltıp batıl bir mana yüklemektir. Tatil de içini boşaltmaktır. Ey nefs yetmek. Yani onu işlevsiz hale getirmektir. Temsil zaten benzetme yapmaktır. Mis, mis, mis, e, ne derler? Misillendirmek. Hani ayıttıyor ya, mislihi şey. Onun misli yoktur. He. Ondan sonra o ney? Ve le O zaman şu dördünü bir sıfatla örnek verelim. İnna Allah, İnna Allahu Mesela Allah Semiyadır, işitir. Nasıl işitir? Ne dedik arkadaşlar? Böyle, e, örnek. Sondan gidelim. Tahrip, şey, e, tekiif yapmaksızın, keyfiyetlendirme. Allah şöyle işitir. Haşa ya da ya bak biz mesela 100 metreye kadar işitiriz ama Allah şuraya haşa yani. Örnek verelim. Ya da şunun gibi işitir. Bak, ne yapmayacağız? Teklif yapmayacağız. Yani, Temsil yani, de yapmayacağız. Mesela koşar mesela, ya da örnek verelim. Şöyle yürür, bak, yürür diyor, şöyle yürür derse. Aynen öyle. Mesal, misal, Aynen öyle. Ya da şöyle diyelim. Mesela Allah Azze ve Celle basir Yani görür. Ey hani mesela teşbih tahta olmasın ders anlaşılsın diye söylüyorum. Hani kartal ta şu kadar bir şeyden görüyor mesela. Örnek veriyorum. Aynı onun gibi her yeri görüyor i̇şte gibi. Ha, i̇şte bunlar teşbih, bunlar küfürdür yani. Evet. Bu, bu lafızlar. Tekif olmayacak, küfür olmayacak. Şey, e, teşbih olmayacak. Temsil ve tekif yok. Mesela -rahmanu Rahman olan Allah arşa istiva etti. Yani biz biliyoruz ki Rabbimiz arşın üzerindedir. Nasıl? Temsil etmeyeceğiz. Tekif de yapmayacağız. Ey Tatil de yapmayacağız. Yani bundan kasıt stevledir. Yani istila ettidir. Hakimiyet kurdudur gibi kelimenin manasını boşa çıkartacak tatil yoluna da gitmeyeceğiz. Tahriz de yapmayacağız. Ey yok saymayacağız. Yani bu manada bunların hangi fırkaları yapmışlar inşallah dersimiz içerisinde bunlar geliyorlar. Bu dört hususa dikkat edin arkadaşlar. Demek ki bizim usulümüz şu. Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat ederiz. Nefret ettiğini nefret ederiz. Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini e, tahrif yapmaksızın, tatil yapmaksızın, temsil yapmaksızın, tekyif yapmaksızın kabul ederiz. Tamam. Aynen haqidemiz bu. Fel isim ve sıfat ve la teatil ve la tahrif ve la temsil ve la tekyif فضل يا أخي. فضل. أنا ما حكي مثلاً على أمريكا. بالصيّة بالتلفون. التلفون. ألو أمريكا. شلون واحد معه؟ شلون الصوت انتقل وكيف؟ وشلون وعمود؟ هاي ما معرفة. ها. أنا صدقها. كان تأر الصوت والصوت. ديوك هنا. أمريكا يلا كونشوا مه؟ يعني أجن هالقراءة ما أما شلون؟ Allah Azze ve Celle takif ve hayek yani şu an yenziyor. Allah'ın bir tariha. Allah ve Celle yenziyor. Resulullah Aleyhi Vesselam as-sadiq. Allah Azze ve Celle yenziyor fil layil-akhir. Ahsan. Nuzul sıfatını söylüyor. Yani güzel bir örnek verdi diyor. Ben şu an Amerika ile konuşuyorum. Ben biliyorum ki Amerika'da biriyle konuşuyorum. Şimdi diyor, şunu diyor. Konuşmaya gerek yoktur yani. Nasıl konuşayım? Bu ses oraya nasıl gidiyor? <gülüyor> Sen konuşuyor mu? Konuşuyor tamam. diyor gerisine yani, karışma diyor yani. Konuşuyor. Aynı isim ve sıfat. Çünkü niye arkadaşlar? Bizim ashabımızın menheci bu. Yani Zeynep bin Cahş dediği zaman, "Zevacukum ehlekum min e, ahlekum, Allahu min evet. Kimse ona çıkıp demedi yani.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 Dedi ki, ya İmam, keyfesteve Rabbuna alel arş. i̇mam Malik'e bu soruyu sordu. Ey İmam, dedi ki Rabbimiz arşa nasıl istiva etti? Arkadaşlar sorduğu şey bu dörtten hangisine giriyor? Ne sordu bu? <gülüyor> Keyfiyet değil mi? Peki. Keyfiyetini sordu. Dedi ki, ya İmam, keyfesteve Rabbuna alel arş. Dedi Rabbimiz nasıl istiva etti? Çok tırmızı, çok tırmızı. Ee, İmam Malik rahimahullah dedi ki, dedi ki, El -istiva, istiva dedi bilinen bir şeydir. En yani kelime manası ne ise bellidir. El bihi Ona iman etmek de vaciptir. Yani istivadan kasıt yükselmektir. Bundan, buna da iman etmek vaciptir. Niye? Çünkü Allah haber vermiş. Anhu Ancak böyle bir soru sormak bid'attır. İşin ilginci ne biliyor musunuz? Bir kitabını açıyor, açtığımda bu hadise, şey bu sözü orada görüyorum. Güzel bir şey. <gülüyor> Kendilerine delil getiriyorlar. bir tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah va <'u> kibar. <gülüyor> ya Zülfiye kardeş, seni yakalamışken nasıl bırakalım yani? <gülüyor> He. Allah sana hayırlar versin. E ama biz seni görmek isteriz gel. Hayır, i̇nşallah. i̇nşallah Hayır, yanlış anlamam. Biz var. senden evet, faydalanmak ya. için. İstanbul. Bir saat ders yapıyorsa senin varlığınla inşallah iki saat yapacağız çünkü <gülüyor> arada arkadaşlar vakti nasıl geçtiğini bilmeyecek mübarek. <gülüyor> tamam bak inşallah. Ee inşallah. Yani şu evi düttrekle. He başkan da gelmedi bugün o da mazeret bildirdi ama. O hepiniz orada. He he he he he he he Biraz arkadaşlar e, eşya getirdiler Suriyelilerle ilgili. Şurada bir aile var. Yeni taşındı Şimdi bizim mahallede de var ya. Ben de hanımlara şimdi dedim ki ihtiyaç olanı onlara verin. Geri kalanı depoya getiriyoruz tamam, inşallah. Tamam. tamam mı abi? Tamam. Sağolsun Ömer abi hanımlar kendi konuşmuş, bir şeyler çıkarmışlar ortaya. Tamam. Yani. Allah sizden razı olsun. Selametle inşallah. Eyvallah. Hepiniz selam, rahmetullah, bereket. i̇mam Malik'in bu tavrı arkadaşlar hem akidemize haber verdi. i̇mam Malik dedi ya el-iswa'u ma'lum. Demek ki Kur'an ve sünnet ap açık bu beyanlardan anlaşılan mana neyse bunu anlamak lazım. El-imanu bihi vacib. Dedik ya bizim usulümüz şudur. Kur'an ve sünnetini ispat ettiğini ispat etmek. İşte i̇mam Malik de onu söylüyor. On, bunlara iman etmek vaciptir diyor. He, Allah Azza ve Celle mesele onun kürsüsü yeri ve göğü kuşatmıştır buna iman edeceksin artık keyfiyetine karışmayacaksın tahrif yapmayacaksın, tatil yapmayacaksın temsil yapmayacaksın teklif yapmayacaksın Allah Azza ve Celle eğer diyorsa ki ya da Aleyhisselatü Vesselam diyor ki gecenin sonu üçte biri Rabbim iner keyfe in nuzul yani nasıl iner bunu demeyeceksin Ey, iman edeceksin ki Rabbin şanına yaraşır bir şekilde iner çünkü hadis böyle haber verdi, ayet böyle haber verdi. Hem ispat var, hem ispat var, hem de efendime söyleyeyim temsil ve tekiife reddiye red var. İnşallah bunları ders içerisinde daha iyi anlayacağız. Arkasından bu ümmetin önceki ümmetler arasında vasat ümmet oluşu gibi eli sünnet ve cemaatin de bu ümmetteki safık fırkalar arasında vasat olduğunu bildirmektedir. Vasat ne demek arkadaşlar? Orta yolu. He, orta yolu tutanlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız Resulün de size şahit olması için sizi vasat bir millet kıldık. ummeten vasat. Evet. Evet. Ve kezelike cealnekum ummeten vasata. Evet. Şimdi bu bloğu neydi? Ayet hocam. Matara süresinde. Matara 143. Şimdi ee, vasat oluş etrafında biraz duracağız. Bunu birisi okusun arkadaşlar. Abi daha yemedin mi ya sen böreğini pastanı? Ben o bilmiyorum abi. sen yem ye, yemiş olmamalısın. Var şey sen devam et etmeye. Şeye mi? Şey yemeye. <gülüyor> Abi Haluk'a okutacağım ona. Öyle bir şeyimiz var. Hakkını evet, helal et. Tamam. Haluk abi sen böyle gel abi. Sana zahmet. Olur hocam. Işte falan. Heh, sana zahmet. Tamam. Vasat oluşu etrafında da duralım. Son söz çok mühimdi. Dikkat edin. İbni Teymiye'nin şu sözüne dikkat çekiyor. Diyor ki bu ümmet diğer ümmetler arasında nasıl vasatsa tamam mı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti diğer ümmetlere göre vasattır. Ehli sünnet ve cemaat da diyor, diğer fırkalara göre vasattır. Sapık fırkalara göre vasat bir e, ümmettir. Dolayısıyla bu yönüyle o halde bir başlık atmış ve diyor ki, vasat oluşun anlamı. Buyurun abiciğim. Vasat, adaletli, ayrılı kimseler anlamındadır. Nitekim anlamının bu olduğuna dair hadis varit olmuştur. Bu dipnotu okuyayım mı? He e, dipnotu okuyalım. Yani bütün rakamları okumaya gerek yok. Ancak dipnotta bir hadis var. Onu paylaşacak. Yok bunu okusun. O zaman bu Said el-Hudri'den başlayayım. He şöyle diyeyim hocam. Sözü size devredeceğim. Şari burada Buhari tefsirü kavluhu ta'ala ve kezalike ceallakum ummeten vasata Fethül Baris 8-171 yani 871. sayfa Enbiya ve İhtisam bahislerinde Tirmizi Tefsir ve Min Suret-i Bakara Tuhfetul ee, Ahzavi 8-297 e rivayet ettiği Ebu Sa'id söz devam edin. Ebu Sa'id el-Hudri Ebu Sa'id el-Hudri yoluyla gelen şu hadise işaret etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet üründe Nuh çağrılacak. O Buyur Rabbim emrine hazırım diyecek. Yüce Allah ona tebliğ ettin mi diye soracak. O da evet diyecek. Bu sefer onun ümmetine size tebliğ etti mi diye sorulacak. Onlar bize uyarıcı diye bir şey gelmedi diyecekler. Bu sefer Yüce Allah ona senin lehine kim şahitlik eder diye soracak. O da Muhammed ve onun ümmeti diyecek. Dikkat ediyor musunuz lütfen? Onun tebliğ ettiğine şahitlik edecekler. Resul de size karşı şahit olacak. İşte şanı yüce Allah'ın böylece sizi böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. İnsanlara karşı şahitler olasınız. Resul de size karşı şahit olsun diye buyruğu bunu anlatmaktadır. Vasat ise adaletli demektir. Hafız İbn Hacer Fetul Bari 8. cilt 172'de şöyle demektedir. Vasatı adaletli diye açıklaması aynı rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu olarak gelmiş bir açıklamadır. Bu ifade bazı şarihlerin sandıkları gibi ravilerden birisi tarafından araya derce edilmiş bir açıklama değildir. Evet yani diyor ki vasatı bizzat adalet diye adalet diye açıklayan Resulullah'ın kendisidir. Ey yani adaleti ayakta tutanlar yani vasatı Adalet diye bizzat merfu olarak Aleyhisselatü Vesselam'e dayanan bir lafız. Evet. Onun herhangi bir ravinin sözü değildir diyor. Yani bazı müfessirler diyorlar bunu ravilere nispet etmişler. Mevkuf Mev Onu tamam de mevkuf de diyorlar. diyorlar. Ey Yani herhangi bir ravinin birine şey yapmış. O da diyor ki hayır diyor. Öyle sizin sandığınız gibi değildir diyor. Bu merfu olarak bizzat Resulullah Resul ve Vesselam'den gelmiştir. Yalnız ne kadar ilginç. Nuh Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ümmeti çok azdı. Birkaç kişiydi. Yani on küsür, on üç kişi falan bir rivayetlerde. Allah Azza ve Celle işte demin okuduğu hadiste Nuh Aleyhisselam'a diyecek ki tebliğini yaptın mı? O diyecek ki ey Rabbim Risalet görevimi yaptım. Hatırlarsanız geçen hafta mı bunu konuştuk? Dedik ki Resuller mutlaka yani eksiksiz olarak e, vazifelerini yerine getirmişlerdir. Nuh Aleyhisselam, Ya Rabbi ben kavmimi gece gündüz gizli açık davet ettim dediği zaman ve aramızdaki hükmünü belirle dediğinde Allah Azze ve Celle ona bir gemi yapmasını emretti. Eğer Nuh Aleyhisselam Risalet vazifesini yapmamış olsaydı Allah Azze ve Celle ona, onu uyarabilir veya yalanlayabilirdi. Ancak Allah Azze ve Celle onun duasına ey davetine icabet etti ve o kavmini helak etti. Ve diyor kıyamet mahşer günü Allah Azze ve Celle soracak. Ey Nuh risalet vazifeni yaptın mı? Evet ya Rabbi. Kavmine dönecek. Diyecek ki ne? Size risaletinde bulundu mu? Diyecek ki hayır ya Rabbi. Subhanallah. Yalancılar orada da devam edecek. Allah Azze ve Celle Nuh'a diyecek ki, ey Nuh bize kimi şahit olarak gösterebilirsin? Allah. Diyecek ki ya Rabbi benim sana şahit olarak göstereceklerim var. Kimdir bunlar dediğinde diyor ki Muhammed Aleyhisselatü ve Selam'ın ümmeti bana şahitlik edecektir. Çünkü onlar Rab'lerinden gelen hiçbir sözü yalanlamadılar. Allah Azza ve Celle de bize Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını kitabında haber vermiştir. Evet. Ve biz gerçekten iman etmekteyiz ki Nuh Aleyhisselam kavmini gece gündüz gizli açık davet etti. Davetinde Aynen öyledir. Öyle diyor zaten diyor ya Rabbi diyor onlar diyor ya elbiselerine büründüler veyahut kulaklarını Kulaklarını kapattılar. Heh. O halde o halde bizi Nuh Aleyhisselam'ın şahitleri kılan Allah'a hamd olsun. Gerçekten önemlidir. Devam edelim. Bir de vasat dengeli. Orta yol zaten. Dengeli, makul. Birazdan inşallah bu sözden sonra zaten sapık fırkalara değinilecek. Bu ümmet zarar veren aşırılığa sapmış ümmetlerle helaka götüren Kusurlu yollara meyletmiş ümmetler arasında vasat bir ümmettir. Ümmetlerden kimisi yaratılmışlar hakkında aşırıya kaçmış ve onlar hakkında yaratıcının sıfatlarının ve haklarının bir kısmını kabul etmişlerdir. Yani ne yapmışlar? Allah'a ay sıfatları yaratılmışlara ne yapmışlar? Vermişlerdir. Evet. Mesih Aleyhisselam ve rahipler hakkında aşırıya kaçmış Hristiyanlar gibi. İttehazû. Ahbârahum ve rûbânehum erbâben min dûnillâh velmesih ibn-i Meryem. Onlar diyor, ahbarlarını, ey ahbar Yahudi din adamların ismidir. Ve rûbânehum rahiplerini erbâben Rabler edindiler. Min dûnillah, Allah'tan başka. Velmesih ibn-i Meryem. Ve Meryem oğlu Mesih'i de diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bu misal yerinde mi misal? Evet. kibirleri peygamberlere ve peygamberlerin izinden gidenlere katı davranmış hatta onları öldürmüş, onların davetlerini reddetmiştir. Zekeriya ve Yahya'yı öldüren, Mesih'i aleyhisselam öldürmeye kalkışan ve ona iftirada bulunan Yahudiler gibi. Evet. Bu ümmet ise Allah'ın göndermiş olduğu bütün rasullere iman etmiş, onların risaletlerine inanmış ve onların Allah'ın üstün kılmış olduğu yüce makamlarını kabul etmişlerdir. Yine bazı ümmetler, temiz olsun, pis olsun her şeyi helal kabul etmiştir. Bazıları ise aşırıya kaçıp haddi aşarak tertemiz olan şeyleri haram kılmıştır. Oysa Yüce Allah hoş ve temiz şeyleri helal kılmış pis ve murdar şeyleri de haram kılmıştır. Ve buna benzer Yüce Allah'ın vasat olmakla kemali yakalamış olan bu ümmete rütfetmiş olduğu daha pek çok husus vardır. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat de böyledir. Onlar sırat-ı müstakimden sapan ümmetin bir aç bir fırkaları arasında orta yolu tutturmuş vasat fırkadırlar. Evet. Aynı enam suresi 153. <gülüyor> ayette diyor ya fe inne hazihi sıratı müstakimen fattebiyu, wa la tattebiyusubule, fatfarraqabikum an sabili. İşte bu benim dost doğru yolumdur buna uyunuz başka yollara uymayınız. Bu yol vasat bir yoldur. Ümmetler arasında vasattır. Ve bugün bu menheci, bu yolu takip eden ehli sünnet de aynı şekilde diğer fırkalara göre vasattır. Hem helal-haram konusunda böyledir. En basiti akide konusunda da böyledir. Yani mesela diyor ki, bazıları diyor embiyaları ilahlaştırdı. Halbuki biz kendi nebimiz için diyoruz ki neabduhu ve rasulhu. Evet. Onlar ne yaptılar? İsa aleyhisselam ilah edindiler bir kısmı. Ya da efendime söyleyeyim rahiplerini, ahbarlarını ilah edindiler. Ya da efendime söyleyeyim e ee, Zekeriya Yahya aleyhisselam'ı öldürdüler. Katelu Yahya ve e, Zekeriya aleyhisselam. aleyhisselam. Ancak biz diyoruz ki la nufarriqu beyne Hiçbir e, resulün arasında herhangi bir ayrım yapmayız. Ey bunlara iman ederiz ve hepsini Allah azze ve celle'nin gönderdiği elçiler olarak kabul ederiz. Böylelikle davasa ederiz. Mesela bugün bize düşmanlık eden Yahudi ve Hristiyanlara bakınız. Her ikisi de ne yapıyor? Bizim şerefli Nebimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onu kabul etmiyorlar. Yani onu Resul kabul etmiyorlar. Biz Ama biz, biz hem Musa Aleyhisselam'a iman ediyoruz hem İsa Aleyhisselam'a. Çünkü Musa da İsa da bizim enbiyalarımız, bizim rasullerimizdir, Bizimdir. Çünkü onlarla biz aynı menhec üzerindeyiz. Sırat-ı üzerindeyiz. Olarak, evet. Çünkü onlar... Aynen. Onlar insanları tevhide çağırıyorlardı. Evet. Ee, Allah Azze ve Celle ayette diyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَ ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّغُودُ Diyor ki biz her ümmete mutlaka bir Resul göndermişizdir ve şöyle emretmişizdir. Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının. طغوت طغوت دهيشك الرسول صلى الله عليه وسلم خط هي خط مستقيم رواها, ب... رواها عبد الله بن مسعود خط هذا الشرف الله المستقيم وهذه سبل الشيطان الحق واحد ولا يتعدى للإسلام يعني مثلا بيت الشيخ عمر هناك نفس اوب الشيخ عمر هناك يعني دين حق واحد الله زوج جاي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما انا مشتهد قال اتبع هي الطريق الله المستقيم أما الشيطان تسمح حاول اخد خط مقطعة مقطع هيك نقاط خطوط مقطعه هي سبل الشيطان يعني آه. اذا بدك تتبع خط الشيطان اذا بدك تتبع الضلال بتطير يعني بدك مئات السنين نعم. وما توصل للضلال أما بدك تتبع الحق فالحق سهل طريق مستقيم أما طريق نعم. الضلال كثير Şimdi iyi olur. Aha. Atao. Yok <gülüyor> <gülüyor> eden sen olacak. E, abiler devam edelim mi yani? Ben devam etme niyetindeydim ama. Başka, başka, evet. topuru, e, fırkaları, fırkaları konuşacağız. Evet, Aa, biz bu kadar mı konuşmuşuz ya? Saat, 9, 8, 8, 8, 8. 8. 8. Şey, Değil mi? Ders <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam, o zaman inşallah fırkaları haftaya bırakalım. <gülüyor> Haftaya inşallah Cehmiye ve Müşebihe'yi Cehmiye ve Müşebihe'yi Cebriye ve Kaderiye'yi Mürciye ve Vaidiye'yi Ve bununla beraber Efendimiz'in Haruri'ler yani Hariciler Rafızi'ler ey yani bugünkü Şii'ler Bunların kimler olduğunu Bakınız vasat ümmetin kim olduğunu haber verdik Son hadisle de en azından tercüme etmiş olalım Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yere düz bir çizgi çizdi. Evet. Tamam. Aleyhi ve sellem diyor böyle yere dümdüz bir çizgi çizdi. Sonra bunun yanına diyor kısa çizgiler çizdi. Böyle kısa Ve dedi ki هذه sirat-i mustaqim. Dedi ki bu dedi bu dedi dost doğru yoldur. Bu dedi dost doğru yoldur. هذه sirat-i mustaqim. Başka bir rivayette Hayda Sebilullah diye geçer. Bu dedi Allah'ın yoludur. Tamam mı? Ve ve innahum subul. Bunlar da dedi değişik yollardır. Yani bir düz çizgin yanında kısa çizgiler. Dikkat edin. Yani kısa çizgiler. Doğru yol bir tane, doğru yol bir tane. O yolun sonunda cennet var. O bir yollar başka. Şimdi niye söylüyoruz? Bunu? Çünkü biliyorsunuz Rasulullah Vesselam diyor ki hani biliyorsunuz şey ayet var Arap suresi ve başka ayetlerde. Şeytan diyor ki ya Rabb diyor sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından bu doğru yolun üzerinde oturacağım diyor. Onları bu yoldan saptıracağım. Bir ayette diyor sizi aldatıcılar Allah ile aldatmasın. Ya da e, Evet ya da Allah'ın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın ve benzeri birçok şey var. Şimdi bu sırat-ı müstakim diğer yollar şeytanın yolları diyor. Demek ki Allah'a giden bir tane yol var. Aleyhisselatüsselam böyle çizdiği zaman ve ondan sonra şu ayeti okuyor Aleyhisselatüsselam. Dikkat edin bu ayeti tefsir ediyor. İnne hadi sirati İşte bu benim dost doğru yolumdur buna uyunuz buyuruyor Rabbimiz. Aleyhisselatüsselam bunu çiziyor. Velettebiu ve bu yollara da uymayınız. Fetfarraqa bikum ansabili. Peki bunlara uyarsak ne olur? Ayet cevap veriyor. Sizi diyor bu yoldan ayırır o bir yollar. Hak yoldan sizi ayırır. Çünkü bir insan aynı anda iki yoldan gidemez. Yani şu an Kars'a gideyim derken İstanbul arabasına binerseniz gidemezsiniz. Kars arabasına bineceksin veya Kars uçağına bineceksin. Tamam mı? Çünkü o yol ona onun yolu belli. Eğer senin gayen Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek eğer salihlerin, sıddıkların, şehitlerin üzerinde gittiği doğru yol üzerinde gitmekse o halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsirini yaptığı En'am suresi 153. ayete kulak ver. Orada diyor ki Allah Azze ve Celle, işte bu benim dost doğru yolumdur. O yol hangi yoldur? Ha, namazda hani her gün talip olduğunuz. İhdine siratal mustakim Ya Rabbi bize En'am suresi 153'te haber verdiğin o yol var ya Resulünün fiziki olarak çizip örnek verdiği işte bu Allah'ın yoludur bunlar da şeytanların yoludur beni o yola hidayet et dediğiniz o yolda gitmek isteyen kimse mutlaka o zaman bu menhec üzerinde giden selefimizin anlayışı üzerinde gitmeye devam edecek eğer başka yola uyarsanız ve teferraq an o yollar sizi hak yoldan ayırırlar velike vasakum la alakum tetequ Allah sizi uyarıyor Çok net diyor çok net Bak velike vasakum Kim vasana yani kim bize bize bu tavsiyede bulunan kim arkadaşlar He. Allah size haber veriyor Allah size haber veriyor sizi uyarıyor olur ki sakınırsınız. Neyden sakınırsınız? Başka yollara sapmaktan sakınırsınız. Size bir uyarı geliyor. Kimden? Rabbimiz Subhanahu ve Taala'dan. O yüzden gerçek manada ehli sünnet ve cemaat olmak nedir? Arkadaşlar her birimiz ehli sünnetin temsilcisiyiz. Unutmayalım. Her birimiz ehli sünnetin müntesibi ve temsilcisiyiz. O halde ehl Sünnet ve Cemaat'ın akidesini, yolunu, anlayışını çok iyi bilip, bunu hayatımızın her alanında tüm gayretimizle yaymak ve kaim kılmak için e, gayret göstermemiz gerekir. Niçin? Çünkü Allah Azza ve Celle sizi Nuh Aleyhisselam'ın şahitleri kıldı. Ve hâzihi ve a'lem. وصلى الله على نبينا محمد وعلى يابي محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.